Euzu billahi racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves-salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashhabihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, Ehlibeyt mektebi dersleri başlığında 40. dersi söz gelip dayandı. İnşallah bugün Yolumuzun rehberlerinden Ehli Beyt'in o güzel silsilesinden Bir güzel ismi anlamaya çalışacağız beraberce İmam cafer Sadık'ın oğlu İmam Musa Kazım diyeceğiz Onun hayatının üzerinden Kendi dünyamıza Becerebildiğimiz kadarıyla inşallah izler taşımaya gayret edeceğiz Onun tarih içerisinde Gerek dostları gerek düşmanları tarafından birçok lakabı kazandığını görüyoruz. Bugün hayatın okuduğumuz zaman bunu fark edebiliyor, tespit edebiliyoruz. Mesela ona tarih içerisinde el-abid denmiş çok fazla ibadet ettiği için. Ona tarih içerisinde et-taki denmiş takvayı kuşandığı için takvayı bir elbise olarak edindiği için. Ona Babul Hava denmiş muhtaçların sığındığı kapı anlamında, ihtiyaçları görme adına attığı o adımdan dolayı yaşadığı dönemde ve arkasından böyle isimlendirilmiş. Ona Abdus Salih dinmiş Salih kul. Gerçekten nasıl bir Salih kul olduğunu ben artık ne kadar yansıtabilirim bilmiyorum ama yansıtabilirsem. Sizler de fark edecek, sizler de tasdik edeceksiniz. Ona en meşhur ve bilinen lakabıyla el-Kazım denmiş. Zaten Musa İbni Cafer denilmesine, denilmesi gerekir aslında babasına nispetle. Ama bakın biz bile Musa Kazım diyoruz. Kazım ne peki? Öfkesini yutkunan, öfkesini yenen demek. Demek ki biz bugün aslında biraz da bunun üzerinde durmalıyız. Bu kavram, bu ifade, bu lakap İmam Musa Kazım'a verilmişse bunun üzerinden bizim alacağımız, almamız gereken bazı meseleler, bazı mesajlar var. Öncelikle şunu hiç unutmayalım. Öfke dediğimiz şey aynen şehvet gibi, aynen hırs gibi bu kelimeme ne olur dikkat edin. Birer nimettir. O nimeti nikmete çeviren belaya çeviren ise Allah'ın istediği yerde o güzelliği kullanmayıp farklı yerde kullanmaktan dolayıdır. Yoksa öfke dediğiniz şey bir nimet. Arapça ifadesiyle gadab eğer yerli yerince kullanılırsa nasıl Ömer'e yakışıyor ya. Bize de yakışabilir nasıl Ömer'de farklı bir edayla ortaya çıkıyorsa o gadab o öfke bizde de farklı bir biçimde ortaya çıkabilir. Burada asıl mesele ney o verilen nimeti Allah'ın istediği gibi kullanmaktır. Allah'ın istediği gibi kullandığınız anda aslında o nimet bereketlenir çok farklı noktalara gelir. Ama Allah'ın istemediği gibi kullanırsanız Allah korusun zulme dönüşür, haksızlığa dönüşür, çok farklı bir noktaya gelir ve sizin başınızı yiyen, başınıza belaya dönüştüren bir hale bürünür. İşte biz bugün belki de Musa el-Kazım'ın üzerinden biraz da bu mesele üzerinde durarak önemli bir bahsi de onun rehberliğinde anlamaya çalışacağız. Bizler... Kur'an'ı aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını okuduğumuz zaman bu öfkeyi kontrol altına alma noktasında hem aziz kitabımızın hem de aziz kitabımızın aziz peygamberi ve hepimizin yolunun rehberi olan aleyhissalatü vesselam Efendimizin çeşitli beyanlarıyla bu işin nasıl olması gerektiği konusunda alacağımız uyarıları alırız. Mesela Ali İmran 134'te vel kazimi'n el rabbimiz onlar öfkelerini yutkunurlar. İfadeye ne olur dikkat edin. Öfkelenmezler değil. Bu mümkün de değil. İnsansak eğer öfkeleniriz öfkelenmek insani bir şeydir çünkü Allah onu vermiş o potansiyel hepimizde var ha kimimizde Ömer'ce var kimimizde Osman'ca var diyebilir misiniz ki Hazreti Osman'da yoktu onda da var 82 yıllık hayatını şöyle bir gözünüzde canlandırın onun hayatında da öfkeye dair çok emareler görürsünüz ama birinde fazla olabilir birinde az olabilir burada bizden söylenen ney öfkeyi Kontrol altına almak. Öfkelendiği anda insanın imanının sorumluluğunu hatırlayarak onun gereğini yerine getirmek. Bu çok kolay bir şey değil. Yani inanın bunu konuşmak kadar kolay bir biçimde hayatta yapamazsınız. Zaten kolay olmadığı için aleyhissalatü vesselam Efendimiz Buhari'de, Müslim'de, Abdullah İbni Mesud'un dilinden Ebu Hureyre'nin dilinden bir hakikati bize beyan ediyor. Ashab böyle oturmuş Efendimiz ve Vesselam'ın talim ve terbiye metotlarından bir tanesi de soru cevaptır. Bazen sorar sahabeden duymak ister cevabı yine soruyor hakiki pehlivan kimdir? Diyorlar ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Efendimiz ısrarla cevap bekliyor ve cevaplar geliyor işte rakibini meydanda yenendir. İşte şöyle güçlü olandır. İşte böyle olandır. ve vesselam Efendimiz hiçbiri değil diyor. Hakiki pehlivan öfkelendiği anda öfkesini yutandır. Kimmiş pehlivan? Efendimiz tarif ediyor. Öfkelenmeyen değil. Dedim ya o mümkün değil öfkelenir. Ama asıl mesele öfkelendiği anda o öfkeyi yutmak düşünün öyle bir sinirlenmişsiniz kafatasınız çatlayacak gibi yıldızlar uçuşuyor böyle dumanlar çıkmış. O anda imanınızın sorumluluğunu hatırlıyorsunuz ve onu yutkunuyorsunuz. Ne oluyorsunuz Resulullah'ın ifadesiyle gerçek manada pehlivan oluyorsunuz. Dedim ya kolay değil ama olması gereken bu. Pehlivanlığı bilen birisi söylüyor bunu biliyor musunuz? Yani hayatı boyunca hiç güreş yapmamış bir insan kalkıp da hakiki pehlivanlığı bize söylemiyor. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında olan her şey dilindedir. Dilinde olan her şey hayatındadır. Hiçbir işi yoktur ki Resulullah'ın yaşanmadan söylensin hiçbir işi yoktur ki görmeden söylesin hiçbir işi yoktur ki sadece masa başında haşa böyle bir ifadeyi onun için kullanmak bile edebe ama anlaşılsın diye söyleyeyim senaryo üreterek hayal mahsulü bir şey olarak ortaya koysun aleyhissalatü vesselam efendimiz ne demişse yaşamıştır. Ne demişse görmüştür yaşadığını söylemiş söylediğini de yaşamıştır pehlivanlığı eğer bu manada nazara vermişse unutmayın ki o en iyi pehlivandır Pehlivanların şahıdır o o işi de yapmış ve yapan biri olarak konuşmuştur efendimiz koşmuştur Efendimiz atıcılık yapmıştır. Efendimiz çok iyi ok, at, o, mızrak kullanmıştır. Efendimiz yüzmüştür, yüzme de vardır onun hayatında. Efendimizin hayatında güreş de vardır. Ben... O sahneye hayranım bana diyeceksiniz ki hocam hayran olmadığım bir sahne mi var ki ben de size diyeceğim ki sizin hayran olmadığınız bir sahne var mı ki? Allah Resulü'nün hayatındaki her sahneye hayran olunur da bazı sahneler vardır ki insanı sarsar yani insan oranın üzerinde yoğunlaştığı zaman oradan çok şeyler alır. Düşünün şimdi size anlatacağım sahnenin üzerinde siz de biraz tefekkür edin. Mina çadırlarını dolaşıyor efendimiz ne için Allah'a giden yolda risaletin davasına hami olacak sahip çıkacak birilerini arıyor. Onlarca çadır dolaşıyor eli boş yürüyorlar. Beni Muharip denilen bir kabilenin çadırının önünden geçerlerken Hazreti Ebu Bekir diyor ki Efendimiz'e Ya Resulallah şu çadıra da bir gidelim mi? Bu Beni Muharip Arapların bilinen bir kabilesidir. Onların içerisinde güreşçiler vardır, güçlü adamlar vardır, pehlivanlar vardır. Böyle bir kabiledir. Onlara da gidelim bu dini arz edelim belki kabul ederler. Varıyor Efendimiz. Rukhane İbni Abdiyezid isimli bir zat Efendimiz'i karşılıyor O kabilenin en meşhur güreşçisi O güne kadar hiç mağlubiyeti tatmamış bir insan bu O günlerde bölgede yapılan bir yarışma var Meşhur bir yarışmadır bu O yarışmaların hepsinin de bu zat galibidir Yarışma nedir biliyor musunuz? Bir deve kesilir Derisinin kaygan zemini üst tarafta altı altta olacak şekilde serilir. Yarışmacı o derinin tam üstüne gelir. 10 tane güçlü kuvvetli adam o deriyi alttan çekerler. Eğer yarışmacı ayakta durmayı başarır kaymaz düşmezse yarışmanın galibidir. Yok eğer düşerse yenilmiştir. Rükane o kadar güçlü kuvvetlidir ki ne zaman o yarışmaya katılsa altındaki deri paramparça olur rükkana dimdik ayakta onlarca kez katılmıştır onlarca kez de böyledir Efendimiz bu zatın huzuruna çıkıyor bir şeyler söylüyor rükkana dönüp Efendimiz'e diyor ki ben sözden sözden anlamam ey Kureşli, beni ikna etmek istiyorsan aha meydan güreşelim beni yenersen dediklerini kabul ederim eğer ben seni yenersem çeker gidersin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o günler 51 yaşında dikkat edin. Şöyle bir Ali'ye bakıyor. Ali zannediyor ki işte meydan senindir Ali diyecek. Efendimiz Ali'yi verecek. Çıkarıyor sırtından hırkayı Ali'ye veriyor ve meydana çıkıyor Efendimiz. 2-3 darbede rükane yerde. Kalkıyor olmadı diyor. Hani yenilen pehlivan doymaz ya güreşe bir daha bir daha üç kez Efendimiz rükkaneyi yeniyor. Ama gelin görün ki rükkane o sözünün arkasında durmuyor. İman etmiyor. O zaman Efendimiz öyle bir Efendimizi e öyle bir söz söylemesine rağmen orada o sözün gereğini yerine getirmiyor. Bir rivayet var o konuda Mekke'nin fethinden son, sonra iman ettiğine dair. Bunu niçin anlattım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pehlivanlığı bizim nazarımıza verdi ya öfkeyi yutma adına bilmeden söylemedi zor bir mesele zor olmasını bilen birisi olarak söylüyor aleyhissalatü vesselam efendimiz hayatına bakıyoruz 11 yıl Medine hayatı 13 yıl Mekke hayatı neler çekti neler çekti biliyorsunuz değil mi anlatmaya gerek var mı onu anlatsak Musa yazımı anlatamayız ama bir kez olsun şahsi manada Resulullah'ın öfkelendiğine dair bir rivayete rastlamayız. Öfkelenmiş midir Allah Resulü aleyhissalatü vesselam? Çok açın hadis kitaplarını, gadab-ı -um nebi diye bir bahis oluşturun ve altına yazın o rivayetleri. 30 tane 40 tane rivayet görürsünüz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin. Şu kızdığı zaman alnındaki mübarek dabarın öne doğru çıkıp yüzünün kıp kırmızı kesildiği ve kızgınlıktan bakanların ödünü koparacak bir hale büründüğünü hadis kitaplarından okursunuz. Ama bir tane nefsi anlamda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in sinirlendiğine, öfkelendiğine rastlayamazsınız. Usame İbni Zeyd radıyallahu anh'a anlattım yakın bir zamanda size nasıl sinirlenmiş Efendimiz şahsi miydi haşa orada bir tavır var kıyamete kadar gelecek olan Müslümanlara öğretilmesi gereken bir mesele var orada Usame'ye o tepki gösterilmesi gerekirdi aynı tepkiyi Halit bin Veli'de de gösterdiğini biliyoruz biz Efendimiz ama asla onlar şahsi değildi bazı rivayetler vardır İlk bakışta şahsi gibi gözükür ama yine şahsi değildir. Mesela Zübeyir bin Avvamla Ensar'dan bir sahabi adı yok, niye adı yok? O edebi biliyorsunuz siz. Bir mesele üzerinde sıkıntı yaşamışlar. Mesele de şu: ikisinin yan yana tarlaları var. Gelen su önce Zübeyir'in tarlasından geçiyor, sonra o Ensar'ı sahabinin tarlasından geçiyor. Zübeyir önce kendi tarlasını suluyor, kalan suyu da yanındaki tarlaya bırakıyor o ensar itiraz ediyor hayır diyor bana bırakacaksın suyu aralarında bir tartışma oluyor ve mesele aleyhissalatü vesselam efendimize intikal ediyor efendimiz önce ensarı dinliyor sonra Zübeyir bin Avvam'ı dinliyor sonra Zübeyir bin Avvam'a diyor ki suyu ölçülü kullan tarlanı sular sulamaz da hemen komşuna suyu bırak o ensardan olan sahabi ne diyor biliyor musunuz? Tabii ya Resulallah, halanın oğlu ya onun için böyle dedin. Efendimizin bir anda hali değişiyor. Çok ağır bir söz. Allah aşkına biz haşa o yerde olmamız mümkün değil ama meseleyi anlamamız için bize öyle bir söz söylendiğini farz edin. Ne yaparız? Resulullah orada çok sinirleniyor o ensardan anında yüzünü çeviriyor Zübeyir bin Avvama ondan konuşmuyor Zübeyir bin Avvama diyor ki suyu iyice kullan depoları da doldur duvarı açtıktan sonra bırak ne yaptı Efendimiz orada şahsi bir tepki yok aslında o tepkinin altında da yatan bir hakikat var Allah ve Resulü bir işe hüküm verdikleri zaman inanmış erkek ve kadınlara Başka bir hak yok aslında açın bakın esma esbabı nüzul kitaplarını Nisa suresindeki ilgili ayetin Nisa 65'in bu hadise üzerine indiği söylenir onlarca bu, bu konuda rivayet var orada Resulullah'ın tavrı haşa şahsi bir tavır değil çünkü şahsına yapılmış şeyleri biliyoruz yapılmış şeylerde bir kızgınlık yok Efendimiz onun için de bir tane anlatayım size Mesela İbni Hibban'ın sahihinden okuyun. İbni Sad'ın tabakatından okuyun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Medine'de olan tüccar Yahudilerden birisiyle ticaret yapmış. Vadesi belli bir miktar borç almış. Hurma ticareti olduğu söylenir. O zat kendisi rivayet ediyor. Sonradan Müslüman olacak çünkü. Zeyd İbni Sa'ne isimli zat vadesinden önce geliyor. Efendimiz oturmuş şöyle Mescid-i Nebevi'de etrafında sahabiler var dalıyor meclise söz şu ey Muhammed diyor siz niye borç, borçlarınızı ödemiyorsunuz? Efendimiz daha vadesi gelmedi demeden ikinci bir cümle daha e, siz Abdulmuttalib'in çocukları zaten borç ödemekte bu kadar tembelsiniz. Cinayet yani bu sözlere biz muhatap olsak nasıl bir tavır takınırız bilmiyorum. O anda Hazreti Ömer'in elinde kılıç. Ya Resulallah şu Allah düşmanını bırak kafasını uçurayım. O kılıcı çekince bir korkuyor. Hazreti Ömer'e diyor ki Efendimiz koy o kılıcı yerine. Adamın hakkıdır. Adam parasını istiyor. Al götür bu zatı falanca ensarın evine. Oradan şu miktarda borcun var ona onu öde. Bir de kılıcı çektin ya adam korktu. 20 saada ona korkma bedeli ver fazladan ver gönder gitsin. Hazreti Ömer gidiyor ama öfke şöyle biraz önce size tarif ettiğim gibi duman yukarılardan çıkıyor. Yolda giderken Zeyd bin Sa'ne işin maksadını anlatıyor. Ömer diyor kızdım bana biliyorum ama ben o işi kastı yaptım. Nasıl kasti yaptın? Ben Tevrat'tan ve tefsirlerinde son gelen elçinin basıflarına dair onlarca ayet okudum. Baktım ki hepsi Resulullah'a uyuyor. Bir tane ayet vardı diyordu ki o ayette Tevrat'taki ayetlerden bahsediyor. Gelecek son elçinin hilmi cehline galebe çalmıştır. Cahillerin cehaleti ancak onun hilmini arttırır. Ben geldim o mecliste cahillik yaptım. Resulullah'ın tavrını gördün. Vallahi ben şahadet ederim ki o Allah'ın Resulü'dür. Bir anda Ömer'in tek bir sesi duyuluyor. İçeride sahabi zannediyor ki Ömer Zeyd'in kafasını uçurdu. Anlıyorlar ki sonra iman etmiş. O anda Resulullah'ın o tepkisi ya da ortaya koyduğu o tavrı öfkelerini yutun diye öfkenizi yutarsanız hakiki pehlivan olursunuz diye insanlara söylenmiş o sözün hayattaki yansımasıdır aslında yani Efendimiz Aleyhisselatu vesselam yapmadığı hiçbir şeyi söylemedi ya işte ölçü o işte tavır o işte hal o aleyhissalatü vesselam Efendimiz o manada da söylediğini söyledi Hayat konusunda yapacağını yaptı peki biz öfkelendiğimiz zaman nasıl yapacağız bu işi çok kolay olmadığını söyledim size kolay olmadığını aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu beyanlarıyla zaten söylüyor bize aziz kardeşlerim bakın meselelerin şöyle bir noktası şöyle bir mihenk taşı var Allah'ın bize verdiği nimetleri yerli yerine kullanmadığımız zaman var ya Neyse o nimet israf ettiğimiz zaman yeri ve zamanı geldiğinde beklenen tavrı ortaya koyamıyoruz. Bu bütün hal, hal ve hareketlerde böyledir. Bugün biz o öfke meselesini bizden istenen şekilde bir daire içerisine alsak ufak tefek meselelerde değil bizim şahsi meselelerimizde değil ulvi meselelerde öfkelensek var ya Halimiz bambaşka olur ama ne yazık ki biz hayatın içerisinde bu meseleyi israf ettiğimiz için bakıyorsunuz mesela trafikte adam yol vermiyor birine bizde yapıyoruz bazen yol bizim e ne olacak e ne olacak orada erkeklik ortada çıkacağız celalleneceğiz orada aklımıza gelecek ortada bir cahillik var karşıdaki cahil senin hakkın olmasına rağmen eğer sen Öfkeni yutabiliyorsan sen de 21. asrın Kazım'ısın. Zaten Kazım olmak bu. istenen de bu. Sen evde hanım seni çileden çıkardı. Resulullah'ı hatırlıyorsun. Analarımız da çıkarmıştı ya efendimizi çileden. Bir ay küste efendimiz. Bir ay açın okuyun. Bir ay annelerimizle konuşmadı. Ama bir tek laf etmedi onlara. Ne kırdı. Ne şahsiyetlerini zedeledi ne de onlara bir şey dedi. Kazım olmak istiyorsan evdeki tavrın bu olmalı. Çocuklar seni çileden çıkarıyor. Öfkeleniyorsun sinirler geriliyor. O anda hatırlıyorsun geriye doğru atıyorsun adımı oluyorsun Kazım. Olması gereken bu. Peki çok sinirlendik. Hani cinnet hali diyorlar ya o çoğu zaman cinnet hali falan filan değil o işin bahanesi. Ama öyle diyelim hadi cinnet hali gelmiş. Efendimiz bize uyarılar veriyor aslında. O öfke şeytandandır diyor. Bukhari'den hadis okuyorum size. Şeytan da ateştendir. ateşini ne söndürür? Su. Öyle öfkelendiğinde kalk abdest al o ateş sönsün. Ne yaptı Efendimiz? yol gösterdi bize yolumuzun yegane rehberi ya yol gösterdi öfkelendin o anda senin yapacağın şey bu başka bir hadisi Ebu Zer el-Ghifari bize rivayet ediyor diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz bize dedi ki çok öfkelendin ayaktaysan otur oturmuşsan ayağa kalk bunları yaptın öfken geçmedi git yat yatılır mı yatılmaz yana dön sağa dön sola dön ne yaparsan yap ama o ortamdan uzaklaş eğer sen orada ısrarla kalırsan Allah korusun çizgileri zorlayacak bir hale işi ulaştırabilirsin bunu yapma ne olursa olsun öfkeni yenme adına gayret içerisinde ol böyle ol ki asıl senden beklenen işi ortaya koymuş olasın peki yendik öfkemizi ödül ne ödül tek bir şey müjdeyi veren kim aleyhissalatü vesselam efendimiz nedir o cennettir cennet geliyor sahabinin birisi bedevi köyden gelmiş bedevilik asla insanları rencide etme için kullanılmış bir ifade değildir bazen biz Köylü olan sahabilerin böyle o vasf edildiğini okuruz. O da onlardan birisi. Şunu söylüyor efendimize. Ya Resulallah ben köylü bir adamım. Öyle çok fazla uzun sözü aklımda tutamam. Bana bir tek şey söyle. Hiç aklımdan çıkmasın. Yaptığım zaman da cennet kazanayım. ve vesselam Efendimiz tek şey söylüyor. La tağdep. Öfkelem. Bir daha tekrar ediyor bir daha söylüyor. Bir daha tekrar ediyor bir daha söylüyor. Üç kez aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu söylüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatındaki bu olanları sahabenin bu konudaki hassasiyetini unutmazsak biz de hayatımızda bu manada olması gereken tavırları sergileriz. Bir tane daha örnek söyleyeyim öyle sözü musakazıma getireyim. Kab bin Malik ensardan biliyorsunuz sıtkı doğruluğu Kur'an tarafından tasdiklenen yiğit bir ensari sahabidir. Başka bir sahabi efendimizden alacağı var. Alacağını ödemiyor. Ödeme imkanım yok farklı bir şey mi onu tam bilemiyoruz. Bukhari'den geçtiği kısmı ben size aktarıyorum. Mescid-i Nebevi'nin ortasında tartışıyorlar. Kab bin Malik parasını istiyor. O karşıdaki sahabide onda da isim yok. Bakın o karşıdaki sahabide bir şeyler söylüyor. Tartışma büyüyor. Ses efendimiz Ali Aleyhisselatu vesselam'ın hücresine kadar yayılıyor. Kabbi Malik kızarmış. Sinirler en üst düzeyde. Aleyhisselatu vesselam efendimiz şöyle başını kaldırıyor. Hücre-i Mescid-i Nebevi'ye bakıyor. Tavra dikkat edin. Ya kab diyor. Kable Bek yarasülallah hareket bu. Ne demek bu yarısından vazgeç sinir en üst düzeyde efendimiz böyle yaptı ya kab diyor ki yarısından vazgeçtim. İşte o anda Resulullah'ın o sözüne o tavır kazım olmaktır. Öfkeyi yutmak haklı olmasına rağmen hakkından vazgeçmek o manada onu terbiye altına almak. Allah ve Resulü'nü hatırlamak bu konuda ortaya koyulan tavır inşallah Rabbimizin razı ve memnun olacağı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da tasdik edeceği bir tavır oluyor. Mesele budur. Gelin ben sizi Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyasından alayım. Ta ötelere götüreyim. 150 yıl sonrasına hep dediğim bir şey var ya. Sahabilik şuuru bitmeyecek İnşallah Allah sizin içinizden de çıkaracak o şuura erenleri evet sahabe olmak mümkün değil sahabeyi sevap ihtibarıyla geçmek mümkün değil ama sahabi gibi olmak mümkün Allah'ın izniyle 150 yıl sonra aradan 6 nesil geçmiş Hazreti Ali onun oğlu Hz. Hüseyin, onun oğlu İmam Zeynel Abidin, onun oğlu Muhammed Bakır, onun oğlu Caferi Sadık, onun oğlu Musa Kazım. 6 nesil sonrasından bahsediyorum. Bahsedeyim size, fark var mı asr-ı saadet dünyasından siz söyleyin. 150 yıl sonra gel ortaya koyduğun tavır Peygamber ikliminden esen meltem olsun. Allah aşkına nasıl sevmeyelim biz ehli beyti? Nasıl o nesli sevmeyelim? Nasıl o nesli tanımı adına gayret içerisinde olmayalım? 150 yıl geçsin 250 yıl geçsin ne fark eder? Beslendiğin kaynak aynıysa seni besleyen kaynak Kur'an ve sünnetse senin aleme yayacağın koku da bu olacaktır. Bundan başka bir şey değil. İşte biz bugün Musa Kazım'ın üzerinden Öfke nasıl kontrol altına alınır bu konuda nasıl övgülecek taltif edilecek takdir edilecek tavır ortaya konur biraz da onu öğreneceğiz. Bakın onun hayatının en zorlu süreçlerinden bir tanesi devir Harun Reşit devridir biraz sonra size biraz ayrıntılar vereceğim İmam Musa Kazım Bağdat'ta zindandadır. Halk ayaklanmış sıkıntı var çünkü Ehli Beyt'in en gözde insanı zindan içerisinde endişeli bir bekleyiş var Harun Reşit endişeli. Ara ara kendi valisi İsa İbni Cafer'e mektuplar yazıyor tavrını davranışlarını gelişmeleri soruyor o da cevap yazıyor. Yazdığı cevaplardan bir tanesini size okuyorum diyor ki bu Musa İbn Cafer işi çok uzadı zindanımda uzun süredir kalıyor ben kaç kere onu denedim bu süre zarfında gözetim altında tuttum bir an bile ibadete ara verdiğini görmedim zindandaki halini vali bize aktarıyor aslında bize değil Harun Reşit'e aktarıyor kayıtlara öyle geçmiş dua ederken dedim ki acaba dualarında bize beddua eder mi beddua ederse hiç değilse oradan bir şeyler yakalarız ve onları kullanırız onun için zindanın muhtelif yerlerine adamlar diktim kaç kez dua ettiyse bir kez olsun beddua etmedi bir kez olsun bizi anarak beddua etmedi ne bizim hakkımızda kötü bir söz söylediğini duydum ne başka birinin tek bir şey duydum sadece bağışlanma diliyordu rahmet dileniyordu eğer onu benden alıp götürecek birini gönderirsen sen bilirsin aksi takdirde onu serbest bırakacağım çünkü onun zindanda kalması artık bana alır geliyor İsa İbni Cafer'in dönemin valisinin bir itirafı bu ne yapıyorlar Harun Reşit dönemi öncesindeki süreç Sıkıntılar var ehlibeyte Beyt'e her zaman için takınılan tavır ortada. Onları bir türlü şiddet sahasına çekmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Ama İmam Musa Kazım öyle bir bu manada hareket tarzı benimsemiş ki aynen İmam Zeynel Abidin gibi doğru işi doğru zamanda yapma tavrı onun da tavrı olmuş. Ne kadar sıkıntılı bir hal olursa olsun onların kışkırtmalarının hiçbir tanesine gelmiyor. Bakın büyük muhaddis, hadis ilmiyle uğraşanlar bu ismi çok iyi bilecekler. Hatib el Bağdadi'nin Tarihu Bağdat isimli çok önemli bir eseri var. Bizim temel kaynaklarımızdan bir tanesidir. Orada Hatib el Bağdadi İmam Musa Kazım'ı anlatıyor. Ve oradaki Kazım sıfatının lakabının nasıl ortaya çıktığına dair de bize rivayetler aktarıyor o rivayetlerden bir iki tanesini aktarayım size ne yapıyor devlet o zamanki yönetim kendi haksızlığını meşru bir zemine çekmek için adamlar gönderiyor Musa Kazım'a bir şekilde onu kızdırıp sahneye meydana çekmek için ne yapıyorlarsa yapsınlar Musa Kazım'daki tavır aynen dedesinin tavrıdır öfkesini yutak asla bu manada ortaya prim vermeyen biri geliyor cahillerden birisi sataşıyor imama talebeler aynı Hazreti Ömer gibi bırak ey imam bunun cezasını verelim diyorlar hayır diyor arkasından o zata hediyeler gönderiyor hediyeler o zata ulaşınca ya diyor ben biraz önce imama böyle böyle hakaret ettim şimdi tuttu bana hediyeler gönderdi kendisini sorgulayarak gelip özür diliyor. Ne diyordular Araplar? El insan Abdul İhsan. İnsan İhsan'ın kölesidir. İhsan'ın açmayacağı kapı yok. Eğer sen o kapıyı güzel kullanabilirsen nicelerini kazanırsın. Geliyor yine zatın birisi imama onlarca insanın huzurunda hakaretler ediyor. Zaten tavır belli, amaç belli. İmam sadece izliyor söylüyor söylüyor söylüyor çıkıp gidiyor talebeler diyor ki ey imam artık yeter şu adama bir haddini bildirelim Gelin diyor gelin beraberce bir hat bildirelim alıyor arkasına birkaç talebesini o zatın yanına doğru gidiyor Zatın tarlasının kenarından geçerken yine Hatibi Bağdadi'nin tarihinden aktarıyorum size Zat sinirleniyor tarlama bastınız şunu yaptınız bunu yaptınız bağırıp çağırıyor İmam hiç oralı değil yavaş yavaş yürüyor geliyor bir yerde oturuyor selam veriyor hal hatır soruyor tarladan bahis açıyor zaten çiftçi adam tarladan bahis açılınca söz çoktur söz başlıyor konuşuyor konuşuyor bir yere geliyor ki imam anlıyor ki zatın borcu var kalktığı zaman bir kese altını oraya bırakarak kalkıyor. Ehl-i Beyt budur zaten. Siz bakmayın bugün işler değişti. Ehl-i Beyt her zaman için vermek demektir. Almak yok Ehl-i Beyt'in kitabında. Dedeleri el uzatmış mı ki almak için? Onlar da el, el almak için el uzatsın. Hiçbir zaman siz Ehl-i Beyt'in elini şöyle göremezsiniz. Tarih boyunca olmamıştır bu. Onlar hep uzanan ellere el uzatmıştır. El onlara uzanmıştır. Onlar uzanan ellerin ortasına bir şeyler koymuşlardır. Orada da o tavrı yapınca azat bir pişman oluyor. Vallahi diyor bu risaletin kokusudur. İmam ne olur beni affet deyip elini ayağına yapışıyor. Dönerken imam talebelerine söylüyor. Hanginizin tavrı güzeldi? Benim mi? Yoksa sizinkini yapsay mıydık daha güzeldi? Siz adama başka bir şey yapacaktınız. Ama bakın ne yaptık? İhsanla o kapıları açtık onun Kazım oluşu öfkesini yutması ve bu konudaki tavrı hayatına bakın 55 yıllık bir hayatı var zaten çok uzun ömürde değildir İmam Musa Kazım. 55 yıllık hayatının büyük bir bölümündeki kaynaklarımızın bize naklettiği şekliyle konuşuyoruz hep bu tavrı görürsünüz hep bu Eda'yı görürsünüz şimdi bunların hepsini siz bir ön bilgi kabul edin. Asıl konuya bunun üzerine girelim. İmam Musa Kazım Caferi Sadık'ın üçüncü oğlu olarak 7 Safer Hicri 128, 8 Kasım 745 Miladi'de Ebva'da doğuyor. Ebva neresi? vesselam Efendimizin annesinin vefat ettiği yer. Niye orada doğuyor? İmam Caferi Sadık'ın evi o günler Medine'de hanımıyla beraber hac için Mekke'ye gitmişler o günkü yolculukları hatırlayın dönüş yolunda evva konak yeridir o konak yerinde durdukları anda orada doğum, doğum yapıyor hanımı ve Musa Kazım orada doğuyor Caferi Sadık ona Musa ismini orada veriyor Musa Kazım'ın annesi Hümeyde el Berberiye dikkat edin buradan bir yere geleceğiz Hümeyde el-berberiye ya da Hamide diye okunur ama Hümeyde okuyun şu daha doğrudur. El-berberiye nispetinden de anlaşılacağı üzere Arap değil. Nereli? Cezayir, Maghrib o bölgeden bir köle aslında Medine'ye gelmiş. Caferi Sadık satın almış. Sonra onunla nikahlanmış. Ve Allah ona ondan Musa, İshak, Muhammed ve Fatıma isminde dört tane evlat nasip etmiş. İslam'ın insan yetiştirme noktasındaki güzelliğini görüyor musunuz? Biz cariyelerden kölelerden yetimlerden yetimleri anlattım yakın bir zamanda size neler çıkartmışız görebiliyor musunuz? Hümeyd el Berberiye sıradan bir cariye iken Ehli Beyt'in hanesine girmiş o haneden nasiplenmiş ve Ehli Beyt'in analarından biri olmuş. Caferi Sadık'ın aslında başka hanımları da var. Hatta bir tane hanımı onun amcasının kızıdır. Fatma binti Hüseyin amcasının kızıdır. İsmail ve Abdullah ismindeki iki oğlu da ondan olmuştur. Ancak İsmail erken yaşta vefat ediyor. Abdullah ise babasından 70 gün sonra vefat ediyor. Dönemin zihni yapısını anlayabileceğimiz bir şey söyleyeceğim burada. Ne yazık ki Caferi Sadık'ın vefatından sonra bazı sapkın gruplar ölmüş çocuklara kendilerini nispet ederek yeni mezhepler, yeni fırkalar oluşturuyorlar. İşte İsmailiye dediğimiz o kolun bağlandığı nokta Caferi Sadık'ın ölmüş oğlu olan İsmail'dir. Abdullah içinde böyle bir fırka var. Oralara girmeyelim, oralar karışık meseleler. Caferis Sadık'ın Musa Kazım adındaki o oğlu tam 20 yıl boyunca babasıyla beraberdir. Doğum tarihi Hicri 128. Babasının vefatı Caferi Sadık'ın vefatı Hicri 148. 20 yıl boyunca Caferi Sadık'ın terbiyesinde, onun gözetiminde ondan ilim, irfan, hikmet adına birçok şey öğrenecektir. Onun o hayatını ilim irfan adına ortaya koyduklarını ben bir dahaki derse bırakacağım. Şimdi sizin dikkatlerinizi bir noktaya çekeceğim. Genelde şöyle bir yanlışımız var bizim. Tarihten bir şahsiyeti okumaya çalıştığımız zaman bulunduğumuz yerden tarihe bakarak anlamaya çalışıyoruz mesela 21. asırdan İbni Teymiye'yi anlamaya çalışıyoruz anlam anlayamıyoruz kaş göz yarıyoruz farklı noktalara sözü getirip bırakıyoruz Mevlana'yı şimdiden anlamaya çalışıyoruz buradan bakarak anlamaya çalışıyoruz anlayamıyoruz ya da İbni Arabi ya da başka birini bizim tarihten bir şahsiyeti anlayabilmemiz için doğru anlayabilmemiz için Söylenen sözleri yapılan eserleri ortaya konan işleri doğru bir biçimde kavrayabilmemiz için o zat kimse bu bir alim olabilir bir fakih olabilir bir muhaddis olabilir bir tarihçi olabilir bir edip olabilir fark etmez. Kimse onun zemininde onu anlamak durumundayız zeminini anlamadan bir tarihi şahsiyeti asla anlayamayız şimdi anlamaya çalıştığımız şahsiyet kim? Hicri 128'de doğmuş bir zat biz o zemine vardığımız zaman ancak o zemin içerisinde İmam Musa Kazım anlayabiliriz. Ben o zemini size üç alanda anlatmaya çalışacağım bir siyasi zemin iki ilmi zemin üç sosyal zemin. İmam Musa Kazım'ın yaşadığı o dönemin üç farklı alanını anladığımız zaman biz Musa Kazım'ı gerçek manada anlamış olacağız. Siyasi zeminle başlayalım. Nasıl bir zemin var? Emeviler yıkılmış, Abbasiler tarih sahnesinde. İmam Musa Kazım 4 yaşındayken Emeviler yıkılmış, Abbasiler gelmiş. Abbasiler döneminde tam 3 tane sultan halife ile bir arada yaşamak durumunda kalıyor İmam Musa Kazım. cafer Sadık şehit edildiğinde o 20 yaşlarında 3. halife Muhammed el-Mehdi o dönemde devletin başında 11 sene yönetiyor devleti ondan sonra Hicri 169'da Muhammed el-Mehdi'nin oğlu Musa el-Hadi geçiyor başa o sadece bir yıl kalıyor. Niçin bir yıl kalıyor neler dönüyor ben onları anlatmayacağım size. Çünkü asıl maksadımız Abbasi tarihini anlatmak değil. Ancak bazı şeyler sizde merak uyansın bunları da anlamanızda fayda var. Netice itibariyle bahsettiğimiz tarih bizim tarihimiz. İslam tarihi dediğimiz süreç Abbasi'lerle de devam eden süreç. Musa el-Hadi'den sonra tahta geçen saltanata geçen isim hepinizin ismen bildiği ama hayatını çok iyi bilmediğiniz birisi kim? Harun Reşit tam 23 yıl sürecek bir hilafet süreci var Harun Reşit Abbasi döneminde de Emeviler döneminde de İslam tarihinin geneli itibariyle konuşalım orjinal bir şahsiyettir orjinal şahsiyettir dediğim yaptığı her iş altına imza atılacak iş anlamına gelmez ancak gerçekten anlaşılması gereken bir tarihi şahsiyettir çok farklı bir devlet adamıdır hayatında çokça yenilikler vardır devlet yönetimi adına özellikle idare adına siyaset adına ortaya koyduğu önemli işler vardır bunların anlaşılması bugünün dünyası içinde faydalıdır ben size böyle bir merak uyandırayım devam edeyim Siyasi zemin olarak 3 tane sultanla halife sultan halife ile yaşayan Musa Kazım üçünün zamanında da ciddi sıkıntılar görmüştür ne yazık ki. Çünkü o gün Ehlibeyt dediğimiz aile yani Ali Fatıma evlatları genel bir ifade kullanalım öyle. Devletin başında Abbas'ın evlatları olmasına rağmen kendilerine siyasi rakip olarak ehli beyti gördükleri için ehlibeytin böyle gözde şahsiyetlerinin hepsini kontrol altında tutuyorlar öyle ki hareket alanı bırakmıyorlar onlara böyle bir sıkıntılı süreç var o süreç içerisinde İmam Musa Kazım'ın tavrının ne olduğunu söyledim onun 55 yıllık hayatının ne kadarı zindandadır biliyor musunuz 7 yılı zindandadır bu büyük bir bölümü de Harun Reşit dönemindedir. Siyasi anlamda zemini böyle bir hatırlayalım ki Musa Kazım'ın hayatını bundan sonraki süreçini biraz daha iyi anlamış olalım. Siyasi anlamda böyle bir sıkıntı var. O gün İslam devletinde, İslam toplumunda var olan problemler bu düzeyde. Gelelim ilmi zemine. İlmi zeminde ne var? Çok ilginç bir şey. Siyasi anlamda devlet yönetimi anlamında sıkıntılar böyle üst düzeydeyken ilim noktasında inanılmaz derecede bir hareketlilik var. Devir ne devir tarihleri unutmayın. Hicri 128'den Hicri 183'e kadarki süreci ben size anlatıyorum. Bu süreç içerisinde evet İmam Ebu Hanife iki yıl olmuş vefat edeli. 2 yıllık süreç yaşamış o tarih içerisinde ama İmam Ebu Yusuflar. İmam Muhammed Şeybaniler, Evzailer, İmam Malikler, İmam Şafiler, Fudail İbni İyadlar, Abdullah İbni Mübarekler aklınıza gelen onlarca isim kim varsa işte o gün tarihte yaşayanlar alim adına, fukaha adına, muhaddis adına hepsinin yaşadığı zemindir. Böyle bir zeminde ilimden bahsetmek kolay mı? Meydan boş değil gerçek alimler var onların tasdik etmediği bir şeyi söylemek mümkün değil. İmam Musa Kazım'ın nasıl bir zeminden ilim ürettiğini nasıl bir zeminden ilim yansıttığını ve çağdaşlarının kimler olduğunu bilin ki nasıl bir mi ilmi seviye geldiğini bunun üzerinden daha bir iyi anlayasınız. O günün döneminin ilmi zeminlerinden bir tanesinden daha bahsedeyim size. Yavaş yavaş İslam'ın züht mektebi ileride tarikat denilen tasavvuf denilen kurumlara dönüşecek. O zemin ilk kez temellerinin atıldığı süreçtir ve züht alanında gerçekten adından çokça bahsettirilen isimlerin o dönem içerisinde neşet ettiklerini görüyoruz. Mesela Marufi Kerhi, Behlülü Dana, Bişri Hafi ve daha niceleri. Bu üç ismi özellikle andım çünkü üç ismin İmam Musa Kazım'la bazı hatıraları var. İmam Musa Kazım'ın mektebinden, meşrebinden nasiplenen insanlar bunlar. Böyle bir şey olduğu için de onların o hatıraları bizim kitaplarımızda kayıtlıdır. O kaydın üzerinden konuştuğumuz zaman, Böyle bir mektebin temelinde hangi isimlerin olduğuna dair de bazı ipuçları yakıyor, yakalıyoruz. Biraz sıcak mı oldu? İyi gidiyor mu yoksa uyandırayım mı sizi? Mesele biraz ağır biliyorum ama yapacak bir şey yok bu böyle. Bu meseleyi böyle anlayacağız. Bu her zaman için dönüp de tekrardan anlayabileceğimiz ve okuyabileceğimiz meseller değil. Bakın bir sene sonra bana deseniz ki hocam bir daha anlat bunu hayatta anlatmam bu, bu bu zamanın konusu. Ona göre iyice anlayalım ki bundan sonraki süreçte de bu anlatılanlardan istifade edelim. Marufi Kerhi aslen İranlı bir zat. Ailesi İranlı ve Hristiyan bir aile. Bakın İslam'ın insan yetiştirme potansiyelinden bahsediyoruz. Ehlibeyt'le tanışınca bu zat öyle bir noktaya geliyor ki İmam Musa Kazım'la birlikteliği fazla değildir de İmam Ali Rıza'yla yani İmam Musa Kazım'ın oğluyla öyle bir muhabbet, öyle bir güzellik oluştururlar ki İmam Ali Rıza şu sözü söyleyecektir. Marufu kerhinin bizim nazarımızdaki kıymeti Selman-ı Farisi'nin dedemizin nazarındaki kıymeti gibidir. Nasıl dedemiz Selman-ı Farisi'yi manen Ehli beytten saydıysa, biz de marufu kerhiyi ehli beytten sayarız. Ehli beyte girmenin de yolunu gösteriyor aslında bir yönüyle bize. Bu manada çok güzel bir e, açılımda bulunuyor ve bize bu konuda da güzel bir imkanın olduğunu söylüyor. İşte marufu kerhinin o mektepten beslendiğini o yıllarda böyle görüyoruz. Ya Behlülü Dağı, onun menkibeleri çoktur biliyorsunuz. Çoğunun kaynaklarda Şeyi de yoktur dayanağı da yoktur ama menkıbelerin şöyle bir ölçüsü var menkıbelerde fasla bakıl, asla bakılmaz fasla bakılır ne demek bu bu bir kaydedir aslında menkıbelerde asıl aranmaz fasıl aranır yani bunun dayanağı var mı olmayabilir asıl önemli olan orada nedir anlattığı o hikayenin o kıssanın üzerinden bir mesaj verilir ya o mesaj o fasılda değerlendirilirse maksat hasıl olur. Behlülü Dana içinde böyle şeyler söylenir. Onun ehli olan muhabbeti birlikteliği de bizim kaynaklarımıza kayıtlıdır. O işin başka bir boyutu. Yanlış bir bilgi var onu düzeltmekte fayda var. Bazı kaynaklarda Harun Reşidin kardeşi diye takdim edilir. Bu doğru değil kardeşi değil ama Harun Reşid çok sever onu. Nasihat ister ondan bazen onunla sohbet etme imkanları ve zeminleri arar ama onda biraz meczupluk vardır. Onun için de her seferinde Harun Reşit'le çok farklı bir muhabbeti oluşur. Mesela onlardan bir tanesini söyleyeyim meclisin biraz havası değilsin diye bir gün Harun Reşit karşısına geçiyor ve diyor ki bana nasihat et diyor sen benden niye nasihat istiyorsun diyor. Nasihat önünde sen ondan nasihat almıyorsun benim sözümden mi nasihat alacaksın? Nedir önümdeki olan şey diyor bir sarayı gösteriyor bir de kabiri gösteriyor. Şu iki şeye bak nasihat önünde diyor. Saraydan varacağın yer orası ölümü tefekkür et en büyük nasihat odur diyor. Bunun gibi onlarca kısa anlatılır. Behlülü Dana'nın ehli beytten nasıl nasiplendiğini de dediğim gibi kaynaklardan okumamız mümkündür. Bishri Hafîye geldiğimiz zaman Bishri Hafî gençliğinde çok da İslamla bir İslamdan bir beraber yaşayan birisi değil, İslamdan bir haber birisidir. Bishri Hafî'nin nasıl Müslüman olduğuna, nasıl salih bir zat olduğuna dair de iki rivayet aktarılır kaynaklarda. Onlardan birisi şu. Bir gün yolda gezerken besmelenin yazılı bir kağı, kağıdı bulur ona hürmet eder Allah da o hürmetten dolayı ona hidayetin yollarını açar bir başka rivayet ise şudur o imam Musa Kazım'la alakalıdır bir gün geçerken yoldan Musa Kazım bakar ki Bişri Hafi'nin evinden alem sesleri geliyor affedersiniz o anda da cariye çıkmış dışarıya çöp boşatıyor cariyeye soruyor diyor ki bu evin sahibi hür mü köle mi diyor ki hürdür anlamıştım zaten hür olduğunu hür olmasa eğer böyle davranabilir mi eğer köle olsaydı efendisine karşı saygılı olurdu sarsılıyor cariye ne demek istediğini anlamaya çalışıyor ve anlıyor bilmiyorum siz anladınız mı eğer Allah'ın kulu olsaydı bu kadar böyle rahat davranmazdı Varıp gidip bu sözü bişri hafiye söyleyince hemen pişman oluyor. varıyor İmam Musa Kazım'ın yanına onun arkasından ayrılmıyor ve o günden sonra farklı bir alemin insanı oluyor. Dolayısıyla onun hayatındaki değişikliğin kaynağında da biz İmam Musa Kazım'ı görüyoruz. Bakın ilmi zeminde bir taraftan Züht Mektebi'nin nice isimlerini gördüğümüz gibi muhaddisleri, fakihleri ve bu manada müfessirleri de okumuş oluyoruz görmüş oluyoruz peki gelelim sosyal zemine nasıl bir sosyal zemin var o çağda çok ciddi bir sıkıntı var dönemi hatırlayın felsefi akımların İslam dünyasına geldiği bir zaman ahlaki çözülmelerin oldukça yoğun olduğu bir zaman Kelami tartışmaların çokça dillendirdiği bir zaman bunca sıkıntının yaşadığı bir zamanda ahlak adına bir duruşla ortaya çıkıyor İmam Musa Kazım. Mesela onun dilinden düşürmediği ve insanlara söylediği sözlerden iki tanesini size aktaracağım diyor ki akıllı kimse odur ki helal onu şükretmekten Haram onu sabretmekten alıkoymaz. Sözde helal dairenin ne demek olduğunu izah ediyor aslında. Akıllı kimse odur ki helal onu şükretmekten haram ise onu sabretmekten alıkoymaz. Yine insanlara ahlakın inşası babına, babında Allah cenneti ahlaksız yüzsüz utanmaz ne dediğine ve kendisi hakkında ne söylediğine aldırmayan kimselere haram kılmıştır der tabi bu sözlerin yaslandığı bir zemin var onu hiç unutmayın hadislere ve ayetlere yaslanarak söylüyor ahlakın cenneti kazandıracak en önemli iş olduğunu beyan ediyor İmam Musa Kazım'ın yaşadığı zemini böyle anladığımız zaman o zeminin üzerine bina edilen hayatı anlamamız biraz daha kolaylaşacak ben şimdi size 5 tane noktaya dikkatlerinizi çekeceğim bir hafta sizi tefekkürle baş başa bırakacağım bir hafta sonra bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Onun özellikle 20 yaşında babasını kaybedip insanların önünde önder ve imam olarak çıktığı andan vefat edeceği ana kadar yaklaşık 35 yıllık hayat 35 yıllık hayatta şu 5 tane temel esası görürsünüz. Nedir onlar bir ilim amel bütünlüğü ve bugünün dünyasında ihtiyacımız olan bir şey bu bakın ilim amel bütünlüğü en baştaki cümlemi hiç unutmayın. Efendimiz için kullandığım o cümleyi söylediğini yaşayan yaşadığını söyleyen beklenen de bu zaten ve biz İmam Musa Kazım'ın hayatında bunu görüyoruz ilim amel bütünlüğü. İkincisi ihsan ihlas derinliği inanılmaz derecede bunun ufku var ehli beytin tamamında var Musa Kazım'ın hayatında da var İhsanın ne olduğunu biliyorsunuz Efendimiz tarif etti bize Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek böyle bir şuur olması Allah aşkına medrese Yusufiye'de 7 yıl boyunca kalan birisi bütün hayatını Allah'la baş başa geçiriyormuş gibi kamette kıraatte rükuda secdede geçirebilir mi bir insanı hücreye kapatın eğer bu insanın Allah'la irtibatı yoksa Allah'la irtibatı güçlü değilse o insanın 10 gün orada kalması onun için en büyük zulümdür ama bir insan Allah'la baş başaysa hani Efendimizin Sevir Mağarası'nda Hazreti Ebu Bekir'e söylediği söz var ya korkma iki kişi Allah içinse üçüncüsü Allah'tır dediği o söz gereği Allah'la beraber yaşıyorsa eğer ihsan adına ikhlas adına bambaşka şeyler ortaya çıkar. Biz onun o 35 yıllık hayatında bunun ne demek olduğunu göreceğiz. Üçüncüsü. Mesuliyet vazife şuuru kim o ehli beytten. nasıl bir görevi var dilin intikal ve muhafazasında ona yüklenmiş bir misyon var o o misyonu yerine getirecek o manada bana ne diyebilir mi görevden kaçabilir mi şartlar ne olursa olsun ne kadar zorlu olursa olsun kendisine yakışan kameti ortaya koyacak mesuliyet ve vazife şuuru adına da nasıl bir kamet olduğunu o 35 yıllık hayatta göreceğiz dördüncüsü söylem hareket usulü o günün şartlarına uygun bir biçimde bir hareket tarzı var her dönem değişebilir bu o günkü şartlar içerisinde nasıl ve bunu nasıl ortaya koyuyor onu da göreceğiz Beşincisi miras veraset bereketi ne demek bu ondan öğreneceğiz ilmi mirası ne bırakmış geriye neler yetiştirmiş talebe adına nasıl insanları kendi arkasından bırakarak gitmiş miras ve veraset bereketi babında da bunları söyleyeceğiz. Allah gerçek manada bana da anlatabilmeyi size de anlayabilmeyi nasip etsin. İki sözüne dikkat çekiyorum sözlerimi bitiriyorum ama bu sözlere yorumu ben mi yapayım yorumu siz bu akşam muhasebesini yaparak yapar mısınız bilmiyorum ama gerçekten önemli iki söz. Birincisi kısa şu dilini, tu, dilini tut aziz olursun ipini kimselere verme zelil olursun dilini tut aziz olursun. İpini kimselere vermez elil olursun. Yoruma gerek var mı? Yok, yorumsuz kalsın. İkinci söz şu: Arkadaşlık ettiğin biri önceleri hali haline uyar, sonraları kalbine sıkıntı verirse hemen kendine bak. Bakın, bize buradan çok önemli şeyler var. İnşallah alıyorsunuzdur. Yola çıktınız, 5 sene, 10 sene, 20 sene dostluk yapıyorsunuz. Dün her şey toz, toz pembeydi öve öve göklere çıkarıyordunuz öyle dost öyle arkadaş söylüyordunuz söylüyordunuz bir noktaya geldiniz baktınız ki olmadı bir şeyler çatırdamaya başladı. Ne diyor İmam Musa Kazım karşıdan önce kendini sorgula önce bir kendini gözden geçir kendi eğriliğini anlarsan hemen tövbe et. O yaptığın işten sıkıntı sendense hemen tövbe et. Doğru olduğunu anlarsan doğru da olabilirsin. Bilesin ki o arkadaşın yoldan sapmıştır. Peki nasıl davranalım ey imam? İmam bu. İmam nedir? Yol rehberidir. Her işte yolumuzu gösteriyor. Yolda nasıl yürüneceğini bize gösteriyor. Bu durumda dur biraz düşün. Hemen ondan ayrılma. Hemen al mektuplarını ver mektuplarımı deyip sırtını dönme. Orada biraz dur. Onu yalnız başına bırakma. Cenab-ı Hak tarafından düzelmesi adına dua et ve biraz sabret. Baktın ki düzelmiyor ondan sonra yap. Ama anında dostunu satma. O eski hukuku hatırla. Hani sen 5 sene önce 10 sene önce onun için güzel güzel sözler diyordun ya o günleri hatırla. Muhasebeyi yaptın eğer fatura sana çıktıysa eğriliğini düzelt. Eğer arkadaşına çıktıysa hemen yollarını ayırma biraz muhasebe yap iyileşmesi için onun yanlış yoldan düzelmesi için gayret göster. Baktın olmuyor sen yoluna ben yoluma de yoluna devam. Allah bu manada bizlere şuur nasip etsin. Ufak meseleler için birbirimizi satanlardan, ucuza gözden çıkaranlardan etmesin. Harcadığımız en önemli değer dostluktur biliyor musunuz? Ne yazık ki bugünün dünyasında... Üç kuruş etmeyen meselelere kurban ediyoruz. Onun içinde etrafımızda salih dost diyeceğimiz dost kalmamış bırakmamışız. Allah bu konuda da bize şuur nasip etsin. İmam Musa Kazım'ın bu sözlerini de bizlerin hayat rehberi kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.